Bakara Suresi 66'dan 72'ye kadar e, bu bölümü birlikte inşallah dinleyeceğiz. Sonra konu bitimliğini arz etmesi bakımından 73'e kadar pardon 67'den 73'e kadar birlikte dinleyerek e, bu konuyu anlamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Bakara Suresi Kur'an-ı Kerim'de hem içeriği bakımından ses yok mu dakika efendim tekrar Selam hüküm şu anda olması lazım şu anda olması lazım Evet Bakara Suresi 67'den 73'e kadar Tamam şu anda değil mi e, mikrofon e, Evet yanlış idi. şu anda düzelmiş ise Tamam Konumuza başlayalım Ee, oku, ok ayet-i kerimeyi arka arkaya e, yaklaşık 1 2 3 dört ya da beş tane ayet-i kerimeyi arka arkaya okuyacağız. Efendim, sevgili kardeşlerim, önce dinleyelim hocamızdan, sonra yavaş yavaş anlamaya çalışacağız. Bismillah. ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بطره لا فارض Sâdakallâhu l-Azim. Evet, buraya kadar, e, 73'e kadar önce dinlemiş olduk. Şimdi bundan önce, önceki başlangıç ayet-i kerimeye, evet başlangıçtaki ayet-i kerimeye dönelim. orada ne buyuruyor? Ne buyuruyordu Peygamber Rabbimiz Teala ve Teala Hazretleri? Ve iz qala Musa Musa kavmine demişti ki İnna Allaha emrukum Allah sizi emreder. Neyi? En tezbahu baqaratin Bir bakarı, bakarayı kesmenizi Emreder. E, buradaki bakara kelimesi aynı zamanda bu sürenin adı e, ve bakara kelimesi bundan sonraki 4-5 ayet kerimede de kısmen geçecek. E, evet. Evet. Evet, bakara kelimesi inek ya da sığır anlamında e, kullanılıyor. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Evet bu ayet kelimedeki geçen bakara kelimesi bizim için daha sonraki gelen ayetlerde de e, konunun bütünlüğünü anlamak için kafamızda bir yere tutalım. Muhafaza edelim çünkü e, burada sebebin üzülüne de baktığımızda bu olayı nasıl geliştiğini, anlatmak istediğini de o zaman bir bütünlük içerisinde anlama imkanımız olacak. ''Galû'' dediler ki ''Etettehidûnâ hüzüvâ'' Sen bizimle alay mı ediyorsun? Bizi e, ne demek istiyorsun? Anlamadık. Veyahut da alay mı? Falan. Bu manada bir serzeniş kavminden işitiyorum o sallallahu aleyhi ve billahi, Allah'a sığınırım. Ben sizden niye alay edeceğim ki ciddi bir şeyde alay etmek cahillere yakışır. En ekune minel cahilin, ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Ne söylüyorsam ciddidir ve inanmanızı isterim. Demek ki bir peygamber olarak aleyhissalatü vesselam, Musa da, elbette bunu demeyi hakkı var ve ciddi bir şeyi onlara anlatmak istediğinde onların konunun efendim hem yabancısı hem de çok gariplerine gitmiş olacak ki beklemedikleri bir mucizevi olay olacak ki onlar da yok ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun alay mı ediyorsun dediler. Evet. Evet. Sen bizimle eğleniyor musun? Demişlerdi. Musa Aleyhisselam da kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Evet. 67. ayet-i kerime geçiyoruz. Dedikten sonra, Musa Aleyhisselam böyle dedikten sonra Kalû. kavmi dedi ki üd'u lena rabbeke Yubeyyin lena mahi Ud'u dua et Lena bizim için Rabbike Rabbine dua et Yubeyyin lena Bize açıklıyor Olsun O duanda Allah sana cevap versin Bize açıklasın Mahi Nasıl bir bakar Nasıl bir sığır olduğunu Bize açıklasın Kale innehu O Sığır, bakara, yekulu inneha bakaratun, gale, pardon, innehu yekul, Allah dedi ki, inneha o e, bakara, müyennes işareti, bakara ile ilgili, bakaratun bir sığırdır, la faridun ve la bikrun. Ne körpe ne de yaşlı olsun. Ne körpe olsun tamamen bakire bir hayvan, hiç işe efendim işten anlamayan, koşulmamış ne de işe koşulurken yıpranmış cinsinden olsun. Şöyle bir orta yolu bir hayvan olsun. Avan beynezelk bunun noktasında. O ne yaşlı ne de körpe ikisi arası bir sığırdır. Evet. Gale innehu yekulu inaha baqaratun la faridun ve la bikr. Farit ve la bikir. bikir daha çok genç, hiçbir iş işe koşulmamış. Ve la, la faridun işi tükenmiş, bitmiş manasında. Awan beyne zalik. Bunun ortasında olsun. fe'alû mâ bu istediğini sizden emrettiğini efendim yerine getiriniz. Bundan sonraki ayet kerimede "kâlû Musa aleyhisselam bu istekte bulunan kavmi tekrar dediler ki: "Ud'u lenâ rabbeke. Bizim için Rabbinden iste, dua et. Yubeyyin lenâ mâ levnüha. Rengi nasıl olsun? Onu açıklasın." Qâle innehu yekul Allah der ki inneha beqaratun safra'un safra'u pardon evet sarı bir sığır olsun diye Allah söyler diye Musa el cevap verdi Allah'tan aldığı cevabı onlara verdi faq'un levnuhe tesurrun nazirin sarı rengi olsun, bakanların içine açan bir içini açan bir sığır efendim, renk bakanların kalbine sürur veren e, bir e, renkte olsun. Demek ki bunu biz şöyle açık sarı renk diye anlayabiliriz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede e, bir sığırın e, sorulmadık Neyi kalmış sorabiliriz. Yani rengine varana kadar o sığırdan sorulmuş. Allah'a bu şekilde. E buna bakınca şöyle dikkat ediyorum. Yani bayağı sabır varmış Musa Aleyhisselam'da. Bizler de buradan belki böyle bir anlam çıkarabiliriz. Yani birçok şey birileri bize çok sorduğu zaman ya amma soruyorsun sen de yani falan Deriz ya şöyle şu an için ben kendime böyle bir e, ayet-i kerimeden mülhem olarak bir ders çıkarmaya çalışıyorum. Gerçekten e, demek ki hocaların çok sabır, sabırlı olması lazım. <gülüyor> yani böyle çok soran bir cemaatin varsa yani e, çok sabırlı olacaksın. Demek ki e, bu bu şekilde doğru mudur? Böyle efendim böyle bir ders çıkarsak bilmiyorum ama kendi adıma böyle bir ders çıkarabilirim. İkincisi Çok sormak meseleyi hallediyor mu acaba? Yani çok sormakla çok yapmış olmak birbirine paralel bir durum arz eder mi? Çok sordum, her şeyi bildim, bilince daha çok yaptım. Daha iyi yaptım mı? falan Bunlar bazen de ters tepen durumlar olabilir. Yani her zaman da çok sormamak da gerekebilir. Çünkü e, sordukça daha fazla... şüphe kalbimize gelebilir ve yapılması gereken vazifelerimizi yapmamız yerine onun yapılıp yapılmaması konusunda şüphelere de düşebiliriz. Her şey orta, orta Efendim Demek ki yani daha sonraki ayetinde de buna işaret eden bölümlerini göreceğiz. <gülüyor> Bu ayet-i kerimelerin başından beri 3 ayet-i kerime okuduk. Bu üç ayet-i kerimede baktığımızda ne oldu yani nereden böyle hemen bir sığır konusu girdi ortaya diyeceğiz. Ancak bunu daha sonraki ayetleri de e, okuduktan sonra sebebin üzerinden müracaat ettiğimizde birlikte inşallah daha iyi anlamış olacağız. Bundan sonraki gelen ayet kelimeye baktığımızda öbür sayfaya geçiyoruz. Ka lüdu'u lena rabbeke yübeyyillena mahi Yine tekrar kavmi Musa a.s.w. dedi ki Udu'u bize yine dua et Rabbike Rabbine bizim için Yübeyyillena mahi Bizim kafamız iyice karıştı Efendim nasıl olduğunu bildik ama yine iyice şüphelendik <gülüyor> Bizim aklımıza gelen şey Burada anlatılıyor İnnel bekara teşabeha aleyna Bu sığırın nasıl bir sığır olduğu iyice bizim için bilmemiz gereken, tanımamız gereken bir hayvan olacağı yerde aksine aklımız, kafamız iyice karıştı dediler ya yani bizim için Rabbine dua etti, onun nasıl bir sığır olduğu bize açıklansın Çünkü sığırlar birce birbirlerine çok benzemektedir Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Ve inna inshaallah le muhtedun. Eee inşallah biz bu işi başarırız ve anladıktan sonra da yerine getiririz diye söylediler. Bu duruma ait gelmenin devamına baktığımızda gale innehu yakul inaha baqara la ve Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek ekin sulamak için boyundura vurulmamış kusursuz hiç alacası olmayan bir sığırdır. Evet. Müsellemetün lâ şiyete fiha Evet. Burası da beraber okuduğumuzda manası ortaya çıkıyor. Şimdi lâ zelûlün tüsîrül erda ve lâ tâskil harse harse tarla demek. Mussellemetun laşiyete fiyaha Evet, çifte kullanılmamış, boyundurulağa hiç e, girmemiş, kusursuz, hiç alacası olmayan, laşiyete fiyaha, alacası olmayan bir sığırdır denikten sonra, bu kadar da bir açıklama verildikten sonra, qalul ane citte bil haq Nihayet o sığırı eee nasıl biri şey olduğu hakkında daha fazla bilgiler edinmiş oldular. Tam doğrusunu bildirdin diye de Musa'ya selamı tasdik ettiler. Fezebahuha soredon o bakarı o sığırı kestiler ve mekadu yefalun Neredeyse bu sorgulamalar o kadar ileri gitti ki yapamayacak duruma düşeceklerdi. Neredeyse sorgulamanın, sorunun, sualinin neticesinde Efendim belki de o sorgu yüzünden şüpheye düşecek, hangi hayvan olduğu, hangi hayvanı kesmesi gerektiği konusunda da tartışmaya düşeceklerdi ve nihayet belki de kesemeyeceklerdi. Ama Allah onlara yardım etti ve yardımın da doğru değildi. bir şekilde anlaşılmasını sağladı. Nihayet amacına ulaştı ve kesildi. Şimdi buraya kadar olan kısım mucizevi bir şekilde bir olaydan bahsetmektedir. Mucizevi diyorum çünkü daha sonraki biraz sonra okuyacağımız ayet kelime de yine bunu açıklamış olacak. Qalul ana jite bil hak fezabahu hava makadu yefalun bundan sonra ve zekatel tum nefsen fedara tum fiha vallahu muhrijum ma kuntum cektum Bu ayetle yukarıdaki ayeti birlikte değerlendirdiğimizde öncelikle şimdi burada efendim bir e, açıklama yapmamız gerekiyor Bu ayetlerde İsrail tarihine ilişkin olaylardan bir sahne söz konusu Burada Hz. Peygamber dönemindeki Yahudiler e, an, e, bilinen, onlar tarafından da bilinen bir gerçek. Söz konusu ineğin kesilmesini gerektiren, olayın ayrıntısı hakkında bilgi verilmemiş sadece 72. ayette bir adam öldürme olayından söz edilmiştir. Hz. Peygamber dönemindeki aleyhissalatü vesselam, Yahudiler bu olay hakkında malumat sahibi oldukları için Kur'an'da da fazlaca detaya inilmeden buna atıfta bulunmuş. Bunu hatta bazı sahabiler onlardan da öğrenmiş ve biliyorlardı. Bazı sahabiler de onlardan edindikleri bilgilerle olayın teferruat hakkında açıklamalar yapmışlardı. Abdullah bin Abbas, Hubeyde bin Samit, Ebu'l-Aliye gibi sahabiler ve diğer bazı ilk dönem müfessirlerinin verdiği birbirine yakın olan bilgilere göre hayli zengin ve yaşlı bir Yahudi mirasına ve kan bedeline göz diken yeğeni tarafından öldürülüp bir yere atılmış. Cinayet bir masumun üstüne yıkılmış ya da yıkıl yıkılmak istenmiş. Katilin bulunmaması yüzünden toplumda Neredeyse silahlı mücadeleye kadar varacak bir gerginlik meydana geldi. Ve olay Musa Aleyhisselam'a bildirilerek kendisinden bunu çözmesi istendi. O da Allah'tan aldığı vahye uygun olarak bir inek kesmelerini ve bunun bir parçasıyla maktulün, öldürülenin cesedine vurulmalarını emretti. Denilenin yapılması üzerine maktul dirildi. Ve kendisini öldürenin kimliği açıklandı. Bu sebebinizi taberi de böyle geçmekte, razi tefsir razı de de böyle geçmektedir. Bu aslında büyük bir mucizedir. E, bu mucizeyi görmelerine rağmen daha sonra yine e, aynı sertlikte, aynı duyarsızlıkta gaflet yolunu seçtiler, yine devam ettiler.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 Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler ve nihayet o sığır kesildi. Neredeyse bunu da yapamayacak duruma düşmüşlerdi tartışmadan dolayı. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız ya, halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi işte. Allah öldürdü. ölüleri böylece diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Bu ayet-i kerimeyi bu kadarıyla yani yukarıdan beri anlatılan bir bütün arz, bütünlük arz ettiği için hepsini bir arada ders yapma durumunda kaldık. Konu bütünlüğü bozulmasın diye. Şimdi buradan böyle hem olarak birkaç konu üzerine durabiliriz. Durmamız da yerinde olur. Birisi Mucizeyi farklı şekilde yorumlamak, Allah'ın gücünü görmek. Yani mucize gerçekten peygamberlerde var mı? Şeklinde bir soru. Bu olayı bu şekilde anladığımızda imkansızdır. Ama mucize peygamberleri peygamberliğini doğrulamak için e, gösterilmesi şart mıdır? Veyahut itiraz eden mezhep imamları var mı? Dersek, Bu konuda mutezile itirazıdır. Mutezile mezhebine göre mucize Allah'ın e, kudretinin acziyetinin ifadesidir. Ama bir peygamberin peygamberliğine şart değildir. Böyle bakıldığında e, mutezilerin bakış açısını e, bazen Kur'an'da var olan bir sürü mucizelerin peygamberler üzerinde olmayıp peygamber olmayanların üzerinde de olduğunu düşünmemiz gerekir. Bu ise gerçeğe aykırıdır. Elbette Allah, peygamberin dışında bazı mucizeler de göstermiştir. Ama sürekli, Kur'an'da baktığımızda göreceğiz ki, mucizelerle peygamberler, üzerinde olan Allah'ın, onların peygamber oluşuna dair delalet eden bir anlam taşımaktadır. Bu ikisi birlikte anılması, Ayrıca da alimlerin görüşüne göre, ehli sünnet alimlerin görüşüne göre peygamberliğin önüne gelen herkesin peygamberlik iddiasında bulunmaması için bağlayıcı şart olarak koşulmuştur. Yoksa kimin peygamber hatta birçok veliler içinde söylendiği, efendim birçok ehli gelen insanlar için, Hz. Hasan Hüseyin Efendimiz için de başkaları için de birilerini ya da efendim Ahmet-i Bahai içinde söylendikleri gibi bir şeyin önünü almak da kabili imkan olmayacaktır. Bu, bu açıdan mucize göstermesi şartını peygamberler için şart koşmuşlardır. Bunun böyle baktığımızda yararlı olduğuna inanırız. Ama şöyle bakarsak, yani peygamberler mucize gösteriyor şeklinde bakar inanırsak, Burada peygamberlerin mucize göstermesi kendi güçlerine dayalı bir şey olduğunu düşündüğümüzde böyle bir vehim bizi yanlışa götürür. Yani mucize dediğimiz şeylerin varlığında daha ziyade Allah'ın gücünü gördük ve görmeliyiz. Peygambere bunun ilintisi ya da peygamberliğin şartı ise diğer insanlardan temeyyüz etmiş bir özellik arz eder Bu açıdan desteklemek lazım. Yoksa önüne gelen kişinin peygamberlik iddiasını elbette başka türlü ayetlerle, başka türlü yorumlarla e, bunu da sağlayabilir sağlayabilirsek de çoğu alimlerin ve mezhep imamların görüşleri bu konuda peygamberlikle birlikte e, mucize şartının aradıklarını ve bu şartın olması gerektiğini biliyoruz. Mucize, peygamberlere atfedilirse mucizenin olması mecazi bir anlam taşır. Orada mucizeyi yapan, o kudreti gösteren, kudretin, mucizenin sahibi, peygamber değil, Allah, Rabbimiz, Teala ve Tegaddes Hazretleridir. Ama herkesin, her insanın üzerinde değil, Peygamberlerin üzerinde gösterdikleri zaman bu mucizeyi onun peygamber olduğuna delalet edeceği için mucize ile peygamber birlikte anılır. Allah'ın gücünün onu doğruladığına ispat için. Onun için doğru peygamber ya da yalancı peygamber arasındaki ayırt edici özellikle e, Musa Aleyhisselam'da, Hristiyanlar'da ve diğer peygamberlerde de bir gelenek haline almıştır. Hatta bu gelenek zaman zaman beklentiler haline gelmiş ve her peygamberde buna benzer, hatta bazı mucize geleneği diğer peygamberlerde olmadığı zaman onlar hakkında da suizana sebep olmuştur. Bu açıdan da tenkide söz konusu mucize tabi tutulabilir. Yani şunu demek istiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Musa olan mucizenin bir benzerinin olmasını beklenti içerisine giren Yahudiler ve onlara verilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem Kur'an'da hem hadisteki cevabı şudur. Onlar size bunu gösterdi de siz inandınız mı? Veyahut da yine benim e, peygamberliğimi doğrulayacak bir sürü Mucizeler görmenize rağmen hem tekvini mucize hem kelam mucizesi var iken inanmadığınız halde siz ona inanacak mısınız şeklinde bu istekleri ciddiye almamıştır. Yani inanma söz konusuyla ilgili. Şunu da ilave edelim, söyleyelim mucize inanmayı sağlayan bir gerçek değildir. Aksine bazen de şüphelerin çoğalmasına da sebep olur. Çoğu zaman bu mucizelerin sonunda e, çok inkar edenler daha da çoğalmıştır. Hatta sihirbaz ve tehlikeli adam gözüyle bakmışlardır. Neden o zaman Cenab-ı Hak mucizeyi bir peygamber eliyle gösteriyor? Sadece o peygamberin doğruluğunu onlara göstermektir. Hidayet yine sebeplere bağlı değil, Allah'ın elindedir. Sebeplerle hidayeti gönderebilir ya da göndermez. Ama asla itirazı kalmasın. Mucizeyi de gördün. Bundan sonra senin başka itirazında kalamaz. Ya inanacaksın, ya inanacaksın. Şeklinde bir kuluna muhatap. Aynı zamanda mucizenin ve peygamberin gelişi de bir iltifat ilahi, ikramı ı sübhanidir. Böyle baktığımızda mucizenin varlığına, peygamberin hak peygamber olduğuna, onun doğru peygamber olduğuna Delil olarak baktığımızda Allah'ın gücüne asla bir zelel gelmemektedir. İnancımızda şirk de yoktur. Mühim olan bunu kavramak, doğru bir şekilde ortaya koymak lazım. İnancımızdaki mucizelerin peygamber gösterdi şeklindeki tanımlamaları bazen cehalet yüzündendir. Bazen de arka yüzünü yani işin esasını bilmelerine rağmen böyle söylenmesi Peygamberin hak peygamber olduğunu ifade etmek içindir. Hangi nedenle, nasıl, ne şekilde söylenirse söylensin doğru olanı bilmek lazım. O da mucizeyi yaratan Allah'tır ve o peygamberin peygamberliğini doğrulamak amacıyla yaratmıştır. Ölülendirilmesi, efendim hastaların iyileşmesi, denizin yarılıp ortadan köprü gibi efendim Müslümanların iman sahibi olanların geçip kafirlerin geçememesi, suda boğulması daha birçok mucizeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracı veyahut da efendim gece yolculuğuyla Kudüs'e gitmesi bunların hepsi İsra olayını mucize olarak baktığımızda bizim Allah'a olan ilişkimizde bir şirk mahiyeti yoktur. Maalesef mutezile inancından tesir altına a, giren Bunlardan etkilenen birçok hoca efendiler de böyle tenkitler getirirler ama bu tenkidi çokça getirenler Muteziledir. Tabii ehli sünnet olduğunu söyleyen arkadaşlarımızın özellikle mucize ve peygamber ilişkisini, mucize ve Allah ilişkisini doğru anladıkları zaman bu tenkide de ihtiyacın olmadığını, halkın yanlışları üzerinden efendim doğrular tespit edilemeyeceğini bilirler. Elbette halkı uyarmak lazım. Bu ilişki doğru ortaya anlatmak lazım. Ama asla buradan yeni bir fikir yanlışa gitmemek lazım. Diyorum, böylelikle bu konuyu da e, ders halinde. Beş altı ayet olduğumu kusura bakmayın. Allah'ın selamı, sevgi muhabbeti sizinle olsun. Sevgili kardeşler. Esselam.